Allah'tan izin alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahü Rabbi'le alamin. Vesselatü ala ve selamü alla Rasulina Muhammed ve ala alehi ve sahbihi ijmäyan. Cüllü alla Rasulina Muhammed. Cüllü alla tabib gülübina Muhammed. Cüllü alla şefiğdün bina Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Fasstaqim kema umirte sadekallahü alažim. Değerli Kardeşlerim Müslüman olarak yapmamız gereken görevlerimizden bir tanesi de temeli de istikamet üzere olmaktır. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de okuduğumuz ayet-i kerimede Peygamberimize hitaben emrulumduğun gibi dost doğru ol. Emrulumduğun gibi istikamet üzere ol buyurmaktadır. Bir müminin hayat boyunca takınması gereken tavrı, tutumu iman ettikten sonra dost doğru olması istikametten ayrılmamasıdır. Elbette istikamet dediğimiz zaman istilahi anlamda şunu kastediyoruz. Bir insanın istikamet üzere olması dini ve ahlaki kurallara uygun, aşırılıktan uzak, Allah ve Resulünün sünnetine uyarak İslam yolunda gayret sarf etmesi Ayrıca itaat, itidal ve sadakat üzere olmasıdır Hayatı boyunca itaat üzerine olması itidal içerisinde olması ve sadakat içerisinde olmasıdır Hak'tan sapmadan hayatı boyunca devam etmesidir İnsanoğlu dünyaya imtihan için gelmiştir İmtihan dünyası içerisinde Önüne büyük engeller çıkacaktır Hayat engellerle doludur İstikamet üzere Olması demek insanın bu engellerin Hiçbirisine takılmadan Yoluna dosdoğru devam etmesi demek Nasıl ki Otobanda seyahat eden bir insan Gideceği istikamet X yerine gidiyor olsun Cennete giden bir insan Yolun düşünün ki aracıyla seyahat eden bir adam Cennet isimli bir yere gidiyor Cennete gidiyor Giderken yolda çıkışlar var Sapaklar var Bunlardan herhangi birisinden çıkarsa Gideceği istikamete ulaşamaz Son noktaya gitmesi için ne yapması lazım? Dümdüz devam etmesi Eğer bunlardan birinden çıkmış ise Yanlış çıkışlardan çıkmışsa Tekrar dönüp bu yoldan devam etmesi İşte istikamet üzere olması budur bir insanın önüne çıkan engellere, imtihan vesilelerine aldırış etmeden yoluna devam etmesi bir müslüman dört dörtlük müslüman beş vakit namazında, abdestinde ibadetinde, kulluğunda taatinde, ama önüne şehvet geliyor, bir gün yoldan çıkıyor, baştan çıkıyor o zaman ne yapması lazım? Çıkmış tekrar yola geri dönmesi tevbe ettirip Devam etmesi Faizle karşı karşıya kaldı Yalanla karşı karşıya kaldı Allah kendisini bir şekilde Değişik dünyevi Kötülüklerle, hatalarla Hastalıklarla imtihan etti Hangi imtihanla karşı karşıya Kalırsa kalsın İmtihanı başarıp Hak yol üzerine yoluna devam etmesidir İmam Fahrettin Razi Hazretleri Kur'an-ı Kerim'deki bu Festaqim keme umirt Ayet-i Kerime'nin tefsirinde diyor ki, burada iki şey var. Birincisi iman, ikincisi de amel. Dost doğru ol demekle sadece iman edip durma. Ya iman ettikten sonra yoluna devam et. Çünkü Allah başka ayette buyuruyor ki, اِنَّ الَّذ۪ينَ قَالُوا رَبُّنَ اللّٰهُ O kimseler ki, Rabbimiz Allah'tır deyip, Sonra dost doğru istikamet üzere olanlar. Yani Allah dedi iman etti ama bu yetmedi. İmandan sonra da istikamet üzerine olan kimseler. Ki bu ayet-i kerime ile ilgili efendimiz Aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki Şeybe net Hud. Hud suresi beni ihtiyarlattı buyuruyor. Yine Hazreti İbni Abbas diyor ki peygamberimiz Aleyhissalatü vesselam'a hitaben inen ayetler içerisinde en ağır gelen, dolayısıyla insanlığa hitap eden ayetler içerisinde insana en zor, en emredici olan ayet bu ayettir. Hangi ayet? Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Yani hak yoldan zerrece sapmadan hak yol üzerine devam etmesi. Bu konu o kadar çok önemlidir ki hak yolundan taviz vermeden, sapmadan sürekli istikamet üzerine gitmek. Biz bunu her gün kırk defa tekrar ediyoruz. Her gün namazlarda Fatiha suresini okuduğumuz zaman Fatiha suresinin o muazzam dehşetli anlamlarından bir tanesi de budur. İhdi nas sıraten müstakim. Ya Rabbi bizi sıratı müstakime doğru yola ilet. Doğru yoldan bizi ayırma diye dua ediyoruz. Bu kadar önemli olduğu için biz bu duayı her gün tekrar ediyoruz. Elbette şunu da bilelim ki bir insanın hak yolu biliyor olması hak yolu olduğu anlamına gelmez. Bazen insan bir şeyi bilir de yapmaz. Kim gibi? Ebu Cehil gibi. Peygamberimizin hak peygamber olduğunu bizler gibi. Hatta bizlerden daha iyi biliyordu. Çünkü peygamberimizin doğumundan itibaren hayatının her zerresine şahit olmuştu. Çok da zeki bir insandı. Her yönüyle peygamberimizin peygamber olduğunu bildiği halde, Allah'ı bildiği halde iman etmedi kibirinden. Şeytan da böyleydi. Onun için bir insanın hakkı biliyor olması, hakka tabi oluyor anlamına gelmez. Onun için de en doğru yola sizsiniz. En hak yolla sizsiniz bunu biliyorum. Sizi takdir ediyorum deyip de sizinle birlikte olmayan insan sizi takdir ediyor olması hak yoldu olduğu anlamına gelmez. Hak yolda olan bir insanın hak yolu olan insanlarla birlikte olması gerekir. Gönülden görüne uzaktan uzağa takdir ediyorum demekle doğru olduğunu biliyorum demekle bu işin içine sıyrılmaz. ...doğruluk yerine gelmiş olmaz. Yani gerekir... ...hak neyse hakkın peşinden... ...bizzat gitmek gerekir. Hak takdir edilecek bir şey değildir. Hak insanın... ...bizzat uygulaması gereken... ...peşinde gitmesi gereken... ...bir durumdur. Değerli kardeşlerim... ...Peygamberimizi allah Teala... ...emrolunduğun gibi... dost doğru ol diye ikaz ediyor. Aynı zamanda... Yasin suresinde de buyuruyor ki in ala suratın müstakim Ey Habibim sen doğru yoldasın, hak yoldasın istikamet üzerinesin diyor. İstikamet üzerine olduğunu teyit ettiği halde, tasdik ettiği halde başka bir ayette de sakın ha sapma diyor. Yani bir insanın belli bir dönem hakkın peşinde gidiyor olması ilelebet öyle gideceği anlamına gelmez. Allah korusun her an Ayağa kayabilir... ...her an... ...ters yola girebilir... ...her an hata yapabilir... ...onun içinde... ...ilelebet hafta kalmak için de... ...mücadele etmesi gerekir... ...bu o kadar çok önemlidir ki... ...büyükler her zaman... ...bunun duasını yapmışlar... ...ne demişler... ...Allahümme... ...erinel hakka hakkan... varzuk zuknet tiba'ah... ...ve erinel ile batilen... varzuk ne içtinabe... ...ya Rabbi bize... Hakkı hak gösterip Hakka tabi olmayı nasip et Yani bizi Hakkı bize gösterdiğin gibi Aynı zamanda hakkın peşinden gitmeyi nasip et Ve yine demişler ki Ya Rabbi bize Batılı batıl olarak göster Sakın anlayışımızda Bir yanlışlık olmasın Batılı batıl olduğu gibi görelim Sadece görmekle yetinmeyelim Aynı zamanda batıldan da uzak kalalım Bizi batılda uymaktan da muhafaza buyur diye dua etmişler. Değerli kardeşlerim, Peygamberimizin cevami-ül kelim sözlerinden birisidir. Hadisleri biliyorsunuz, Efendimizin özelliklerinden birisi, sözlerinin mucize oluşu, aynı zamanda az kelime ile çok anlam ifade ediyor olmasıdır. Sahabelerden birisi, Sufyan bin Abdullah Hazretleri, bir gün peygamberimize geliyor. Diyor ki Ya Allah bana öyle bir şey söyle ki o şeyi bir daha hiç kimseye sormayayım. Öyle bir şey söyle ki tek bir şey olsun o tek bir şey yapmakla da cennete gireyim. Sahabenin hep sorusu bunlar. Gündeminde bu var. Tek bir şey o şeyle cennete gireyim diye böyle bir soruya karşılık Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki Kul اَمَنْتُ billah سُمْ مَسْتَقِيمُ İman ettim de sonra dost doğru ol. Sadece bunu yap. Ne yap? İman ettim de sonra da dost doğru ol. Sadece dost doğru olmak zaten hayatın her anını, her alanını kuşatmış oluyor. Değerli kardeşlerim, istikamet üzere olmak önemli bir durum. Allah Teala önemli olduğu için, Peygamberimizi de en ağır hitabıyla ikaz ettiği gibi bizleri de ikaz ediyor. Ve bir ayet-i kerimede de istikamet üzere olan insanlara çeşitli müjdeler vaat ediyor. İşte bu ayet-i kerime. Estaizu billah. Fussilet suresi 30. ayette allah Teala buyuruyor ki, İnnellezîne gâlu rabbunallah. O kullar ki, Rabbimiz Allah derler. Thümme istekâmûn. Sonra dost doğru olurlar istikamet üzerine devam ederler İşte bu kimseler var ya bunlar diyor tetenezzel aleyhimül meleke bunlara melekler iner bunlara melekler niye iner melekler değer verdiği için hani bir insanın değer verdiğiniz insanın ayağına gidersiniz çok büyük bir insan ancak kendisi gibi veya kendisinden daha büyük bir kimseye değer verdiği için ayağına gider işte onun için bu istikamet üzere olan insanlara Kur'an-ı Kerim'de sekiz tip müjdeden, sekiz sınıf müjdeden bahsediyor allah Teala. Birincisi bu. Meleklerin bizzat o insanın yanına geliyor olması. تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَ Melekler o insanların yanına gelir. Sonra elle تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Melekler geldi. Sonra da melekler o insanlara şöyle der. El-etehafu korkmayın Siz hiçbir şeyden korkmayın. Siz artı güvence altındasınız. İstikamet üzeresiniz ya. Hiç korkma ve la üzülmeyin. Korkmayacağın gibi dış korkular olmadığı gibi iç üzüntüler de seni asla kuşatmasın. Üzüntüye kesinlikle kapılma diye melekler o insanlara seslenir bunlarla bitmiyor başka ve la tegafu ve la tehzenu ve ebşiru bil cennetilleti kuntum tuadun bir de vaad edildiğiniz cennetle müjdelenindir vereceği bir müjdesi de dördüncü özelliği de cennetle müjdelemesidir eğer istikamet üzere ise bir insan melekler onlara bunu söyler korkma, üzülme ve sevin ki sen cennetliksin bu müjdeyi inanan insanlara dünyadayken vermeye başlar. Başka ne yapar? Nahnu ölüya fil hayatid dünya ve fil ahire. Meleklerin vereceği bir başka müjde de biz sizin dünyada da ahirette de dostunuz üzer. Dünyada dost, ahirette de dost. Beşinci ve altıncı müjde yani bir insanın Meleklerin dostu olması bir insanın dünyada kazanabileceği en iyi dostlardır. Çünkü melekler Allah'ın seçilmiş kullarıdır. Allah Teala kendisine yardımcı olsunlar diye hata etmeyen kullar olarak yaratmıştır melekleri. İşte bu melekler diyor ki iman edip istikamet üzerine devam eden insanlara biz sizin dostunuzuz. Hiç korkmayın. Dost aramanıza gerek yok. Biz sizin dostunuzuz, arkadaşınızız. Nerede? Dünyada. Arkadaşınız olduğumuz için de her zaman biz sizin yardımınızdayız. Siz asla imtihanlar geçirirsiniz ama alt üst olmazsınız, perişan olmazsınız. Biz her zaman sizin yardımınızdayız. Başka bir de ahirette, ahirette de melekler, müminlerin dostu olacaklar. Bunun dışında da وَلَكُمْ ف۪يهَا teştehi تَشْتَه۪ي اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ ف۪يهَا مَا تَدَّعُونَ Ve aynı zamanda size o cennette canınız çektiği her şey var ve sizin istediğiniz her şey. Bunlar, bu müjdelerin bir miktarı dünyada gerçekleşiyor, bir miktarı da ahirette. Ahirette olan nedir? Meleklerin dostluğu cennette olmak, cennette olan her şeyi elde ediyor olmak. Ama bu sadece ahirette değil. Dünyada da dostluğu var. Dünyada da melekler her zaman için istikamet üzere olan insanların yardımcısı. Onun için değerli kardeşlerim, istikamet üzere olmak, bir mümin için hayatta vazgeçmeyeceği en önemli özelliğidir. Tabi İstikamet dediğimiz zaman hak yolunda yürümekten bahsediyoruz. Beyazıt Bastami Hazretleri buyuruyor ki siz bir insanın havada bağdaş kurup oturduğunu görseniz yani gökyüzünde uçtuğunu görseniz bir adamın o şahsın ilahi emirlere uyup uymadığına peygamberimizin sünnetine uyup uymadığına bakın. Şayet İlahi emirlere, yani Allah'ın emirlerine ve Peygamberimizin sünnetine uymuyorsa, o bir hiçtir. Aynen hiçtir. Neden? Bir insana Allah Teala neyi isterse dünyada verir. İnsanların gözünü boyama babında, insanların e, fevkalade olarak düşündüğü şeyler dünyada elde edebilir. Bunlar hiç önemli değil. Önemli olan nedir? Önemli olan bir insanın ...hakkın peşinde gidip gitmiyor olmasıdır. Yoksa ağzıyla kuş tutsa... ...başka ifadelerde deniyor ki... ...denizde yürüdüğünü görseniz. Denizde kim yürür? Denizde fevkalade bir insan yürür. İnsan aklıyla mukayese edilmeyecek bir şeydir. Ama bir insan denizde yürüse... ...gökte uçsa... ...eğer hakkın peşinde değil ise... ...Allah'ın emirlerine... ...Peygamberimizin sünnetine gereği gibi sarılmamışsa bu insanın hiçbir değeri yoktur İstikametten bahsediyoruz bir müminin istikamet üzerine doğru olması hak yoldan hiçbir şekilde sapmaması değerli kardeşlerim Haris Muhasibi Hazretleri buyuruyor ki bir insanın istikamette olması üç yerde gerçekleşir üç şey yaptığı takdirde istikamette olduğu anlaşılır Nedir bunlar? İttibaul kitabi ve ittibaus sünneti ve lüzumul Birincisi bir insanın kitaba uyması. Allah'ın kitabına tam olarak iman ediyor. O kitabın içerisinde kendisine verilen görevleri yerine getiriyor mu? Bir insanın istikamet üzerinde olduğunu önce buradan anlarız. Nereden? Kitaba uyup uymamasından. İkinci olarak, ikinci olarak da bir insanın peygamberimizin sünnetine uyup uymamasından, peygamberimizin getirdiği dini tam olarak tatbik ediyor, sünneti baştacı ediyor, peygamberimizin getirdiği şekilde yaşıyor ise o insan istikamet üzere olmanın ikinci aşamasını halletmiştir. Ama bu da yetmiyor üçüncü bir aşama daha var. O da şu ki Valzuul Cema'a bir insanın Müslüman topluluğa dahil olması. Müslüman topluluğun Müslüman cemaatin bir parçası olması. Bir insan tek başına olduğu zaman tek başına olduğu zaman bir anlam ifade etmez. Bir adam bir insanın bir müslümanın istikamet üzere olması hak yolda, Sabit olan, devam eden topluluğun, grubun, cemaatin içerisinde olması ile mümkündür. Eğer kendi başına müferit olarak yaşamaya çalışıyorsa, bu insanda istikamet üzere olma görevini yerine getirememiştir. Onun için bu üç şey birlikte gerçekleşti takdirde ancak istikamet gerçekleşmiş olur. Değerli kardeşlerim, Evliya Allah'tan bir zat. Bir gün sırtına büyük miktarda odun almış, büyük bir odun kitlesini, kütlesini taşıyor. Tabi bu zatı gören bir genç de bu amca azatı görünce şaşırıyor. Nurani yüzlü, temiz bir insan ama halen dünyanın yükü altında eziliyor diye şaşırıyor. Ve gelip diyor ki amca niye Allah'a tevekkül etmiyorsun? Bırak bu işleri, sen... Bilmiyor musun ki Allah Teala rezzaktır. Tüm rızıkları o verir. Boşuna bu kadar çabalamanın, zahmete girmenin, alın teri dökmenin, üzülmenin, yorulmanın ne anlamı var dediğinde bu zat şöyle bir duraklıyor. Bu, bu gence bir cevap vermesi lazım. Buna ama ikaz olacak bir şey söylemesi lazım. Onun üzerine birden Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi diyor şu Yükümü altına çevir. Odun yükü altına çevir. Böyle dua ettiğinde Allah Teala duasını kabul ediyor. Birden taşıdığı odunun tamamı altın oluyor. Tabi gencin gözleri fal taşı gibi açılıyor. Diyor ki ya amca diyor madem sen bu kadar yüksek mertebeye ulaştın bu kadar yüksek mertebede olduğun halde o zaman niye halen yoruluyorsun? Otur. Geç kenara Şekil köşene, her şey sana gelir zaten. Bu el, elde ettiğin bu manevi mertebenin değerini bil. Yani bir türlü geçinmeye çalış. Bunu faturasını başkalarına kes bir nevi dediğinde, o zat cevap veriyor. Diyor ki bak evladım, ben bunu nefsim kul olduğumu bilsin diye yapıyorum. Çünkü biliyorum ki, Allah Teala'nın katında bir insanın değeri ancak kullukta gösterdiği istikamet kadardır. Kul olduğunu nefis ne kadar çok biliyor ise, kul olduğu bilinciyle hareket ediyorsa Allah katında o kadar değeri vardır. Ama ben uçtum, kaçtım, büyüdüm, şu mertebeye geldim deyip bir şeyleri önemsemez hale gelmişse o zaman o zaman bu değerinin anlamı olmaz. Allah katında değer neyledir? Allah katında değer haddini bilmekledir. Hani halkımız arasında da meşhur bir söz vardır. Aslında dini bir aslı olmamakla beraber anlam itibariyle ikaz babında e, bir e, manası olan bir söz derler ki işte İslam'ın şartı beş, altıncısı da haddini bilmek derler. Burada aslında bu kastediliyor. Bir insanın her zaman kul olduğunu bilmesi. Her zaman... Ne oldum değil, ne olacağım havasında olması her an ayağım kayabilir, her an haktan e, sebat üzere olmak için Allah'a yalvarmak bu düşünce içerisinde olmaktır. Yoksa bir insanın belli bir mertebeye gelmiş olması, uçması, kaçması değil, önemli olan kulluktaki devamıdır. Dış görüntüsü değil, gerçek yapısıdır, iç halidir. Dışarıda herkes insanları aldatabilir ama önemli olan, kendi değerini bildiği zaman, işte o zaman istikametinin bir anlamı var. Değerli kardeşlerim, istikamet aynı zamanda bir insanın ibadette devamlılığı demektir. Peygamberimiz buyuruyor ki, اَدْوَمُهَا وَاِنْقَلَّ İbadetlerin en hayırlısı, az da olsa devamlı olandır. Hangi ibadet devamlı bir şekilde devam ediyorsa, süreklilik arz ediyorsa... İşte bunun bir anlamı vardır, bu bir kulluktur, bu istikamet üzere olmaktır. Ama gelişli gidişli ibadetler, belli bir dönem ibadetleri yükseltip bir başka dönem sıfıra indirmek, işte Ramazan'da tam gün oruç ve her türlü ibadetler Ramazan'dan sonra, hani derler ya Ramazan'da Müslüman şevvalde demokrat, Ramazan'da Müslüman şevvalde layık diyelim. Böyle bir tavır doğru bir tavır değildir. Önemli olan bir insanın hayatı boyunca her zaman devamlı bir şekilde kulluğuna devam etmesidir. Bunun dışında istikamet her daim hakkın peşinde zikzak çizmeden devam etmektir. Ben al hakkın bu olduğunu biliyorum. Ama bugün geldi, işime gelmedi. Burada biraz taviz vereyim. Sonra devam ederim. Sözü doğru bir söz değildir. Bakın Efendimiz Aleyhisselam bir hadis şerifte buyuruyor ki, Ademoğlu sabahladığında, her gün uyandığında, azaları kendisine seslenir. Tüm vücudundaki azaları. Der ki, e, sen der, bizim hakkımızda, Allah'tan kork. Biz sana tabiiz Çünkü, eğer sen istikamet üzere olursan, biz de istikamet üzere oluruz. Ama eğer sen, sapıtırsan biz de sapıtırız. Bu korkulacak bir şey olduğu için bu insanın her gün böyle bir şeyle karşı karşıya kalma tehlikesi olduğu için azalar bunu tekrar eder. Her gün, her uyanlığında aman ha, sakın ha bugün yanlış yapmayasın diye tüm azalarımız bizi günlük olarak ikaz eder Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tabiriyle. Yine buyuruyor ki Peygamberimiz İstikamet üzere olun. Siz bunun değerini, sevabını bilemezsiniz. Ama en hayırlı ameliniz de namazınızdır buyuruyor. İstikamet üzere olmak o kadar çok önemli bir şeydir ki, siz diyor Peygamberimiz, bunun ne kadar değerli bir şey olduğunu anlayamazsınız. Ama buna istikrarlı olarak devam edin. Ama diyor, istikametin de en önemli unsuru, namazlarda da devamlı olmaktır. Namazlarda gevşeklik gösterildiği takdirde zaten istikamet baştan istikamet baştan kaybedilmiş olur. Değerli kardeşlerim, istikametin bir başka anlamı da bir insanın Allah'a kayıtsız şartsız teslim olması ve dengeli hayat sürmesidir. Elbette toplumumuzda yaşanan aşırılıklar da bu açıdan dinimizce pek uygun görülmeyen şeydir. Bir insanın Allah Teala'nın getirdiği dine fazladan ilaveler yapması kabul edilemez. Allah Teala haşa getirdiği din bu insana e, yapması gereken görevden az gelir deyip fazla fazla görev yüklemek doğru değildir. Ki böyle bir davranış da zaten Allah Teala'ya eleştiri sayılır. Haşa Allah Teala yanlış yapmış, eksik yapmış da biz onu tamamlıyoruz gibi bir anlam çıkar. Onun içinde istikamet nedir? Bir insanın sürekli olarak mutedil seviyede ama tökezlemeden ama yapması gereken görev her zaman yaparak devam etmesidir. Değerli kardeşlerim, yine bir kıssayla sözlerimizi toparlayalım. Eski milletlerde, beni İsrail içerisinde bir aile var. Bu aile salihâ bir aile, salih bir aile. Hanım ve bebeği birlikte yaşıyorlar. İyi bir insanlar. Tabi Allah Teala da onların bu halini görüyor. Hani eski milletlerde Allah Teala peygamberlere vahiy ederdi falan kuluma şunu söyle diye iletişim biraz daha canlıydı. Biz ahir zamandayız. Onun için böyle sesli bir iletişim bizde yok ama o zaman da bu iletişim sesliydi. Azap da hemen peşin oluyordu. Yapmayan bir şekilde cizasını anında bu diyordu. Şimdi Allah müddet veriyor ama böyle şeyleri görmüyoruz. İşte eski milletlerde İsrail oğullarında bir aile, salih bir aile bey ve beyef eşi yaşarlarken Allah Teala zamanın peygamberine vahiy ediyor. Diyor ki: "Bu kullarım iyi ibadet ediyorlar. Ben bunları imtihan edeceğim. Bu imtihanım nasıl olacak?" Bundan sonraki yaşamlarını iki parçaya ayırdım. Hayatlarının yarısını zengin yarısını da fakir olarak geçirecekler. Bunu diyor allah Teala kendileri seçsinler. Ne zaman fakir ne zaman zengin olmak istiyorlar. Yani ömürlerinin birinci yarısı mı zengin olarak geçsin, ikinci yarısı mı veya tersi de fakirlik geçsin diye allah Teala böyle ediyor Tabi bu peygamber de onlara bunu iletiyor ve bu ailede karı koca başlıyorlar düşünmeye ne yapalım hangisi daha iyi diye erkek diyor ki hanım diyor biz en iyisi Allah Teala'dan önce fakir olmayı isteyelim sonra zengin olmayı isteyelim niye böyle isteyelim çünkü diyor şimdi fakir olalım ki Allah Teala bize sabır versin fakirken halimize sabredelim derecemiz yükselsin ikinci bölümünde de zengin olalım o zaman da ahir ömrümüzde rahat yaşayalım daha çok infak edelim bunu istiyor tabi erkeğin tezi bu bunu savunuyor hanımına müşavere ediyorlar hanımı da diyor ki yok bey diyor, öyle yapmayalım biz Allah'tan önce zengin olmayı isteyelim şimdi zengin olalım sonra fakir olalım niye şimdi diyor hemen zengin olursak bir an önce infak ederiz Allah yolunda harcama yaparız rahat rahat infaklarımızı gerçekleştiririz. Bunları bitirdikten sonra da ömrümüzün ikinci döneminde fakir olunca da diyor zaten yaşlık döneminde zahit oluruz. Dünyadan elimizi eteğimizi çekeriz. veya ikimiz ibadete koyuluruz. Böylelikle de ikinci dönemde fakir geçmek daha iyi diyor. Tabi allah Teala bunların bu istişaresini duyunca ee, ...sonra onlara... ...peygamber vasıtasıyla vahyediyor... ...diyor ki, söyle okullarıma ...madem... ...ibadette istikrar... ...ibadette istikamet peşindeler... ...sadece... E, ...benim kulluk düşüncesiyle... ...bugünden hayatlarının sonuna kadar... ...istikrarlı bir biçimde... ...istikamette olmayı... ...hedefliyorlar... ...ben diyor öyleyse onların hayatlarının... ...her döneminde rahatlık vereceğim... ...bunlara yokluk e, tattırmayacağım. Niye? Çünkü o insanlar o günden hayatlarının sonuna kadar... ...yani iyi şeyler elimizde olsun da biraz sapıtalım, azıtalım değil... ...veya e, bir şekilde nankörlük peşinde değiller. Yaptıkları her durumda da kulluk bilinci içerisindeler. Onun için diyor allah Teala onlara lütfediyor. Değerli kardeşlerim yine Hazreti Ali Efendimiz'e bir gün bir zat geliyor... Zat çok üzüntülü. Diyor ki ya İmam Ali öldüm, bittim, perişan oldum ben mahvoldum diyor. Tabii bu üzüntü içerisinde gelen zatın böyle mahvoldum sözüne Hazreti Ali şaşırıyor. Ve adamı teskin etmeye çalışıyor. Diyor ki hele sakin ol biraz. Henüz mahvolacak olacak zaman gelmedi. Niye diyor adam? Diyor ki henüz daha kıyamet kopmadı. Kıyamet kopmadığı sürece sen sağ olduğun sürece... Mahvolacak zaman gelmedi Tabi adam çok pişman Üzüntülü diyor ki yaymam, Ben bildiğin gibi değil Benim günahlarım hiç kimselerde Görülmeyecek kadar çok Çok çok fazla günahım var Dediğinde Hazreti Ali diyor ki Senin günahın ne kadar Çok olursa olsun Acaba hiç düşündür mü Senin günahın mı daha büyük Yoksa Allah'ın affı mı daha büyük Böyle deyince Diyor ki tabi haklısın ee, Allah'ın affı elbette ki büyük. Bunun üzerine adam tekrar sürüyor. Diyor ki ya iman, peki bu aff işi ne zamana kadar devam eder? Dediğinde Hazreti Ali Efendimiz diyor ki sen günahtan dönene kadar ne kadar çok tevbe edersen et kötülerde dönmüş olursa onu ol. Tevbe ettiğin sürece, istikametten ayrıldığın sürece Tekrar hak yola geri gelmişsen sen affolursun. Onun için bir insanın hiçbir şekilde yokluğu da batması, bitmesi, perişan olması söz konusu değildir. İnsan her zaman tevbe edip hakka gelebilir. Bundan hiçbir zaman için elindeki imkanı geçmiş değildir. Tabi hak dediğimiz zaman dini mübini azimden bahsediyoruz, şeriat-ı garra'dan bahsediyoruz. Yoksa böyle anketlerle, efendim tıklanma sayılarıyla, gazete haberleriyle, bilmem, bilimsel bulgularla, verilerle elde edilen e, bulgulardan bahsetmiyoruz. Tıklanma oranı çoksa çok iyidir değil. Ya hak nedir, İslam neyi getirmişse, Kur'an ve kitabın izinden ne gidiyorsa o doğrudur. Yoksa bir insanın bilerek haktan ayrılması... Ya biraz ben e, hele ara vereyim şuna demesi Allah korusun ayağının kaymasıdır geri. Onun için büyükler hep ahir ömrünün hayırlı olmasını son nefeste imanla gitmeyi bunun için dua etmişler. Hayat boyunca mücadele aslında bir insanın son nefesi içindir. Hayat boyunca mücadele son an içindir. Yoksa şimdi iyi gidiyorum bir süre lastik patlayacak mola vereceğim sonra devam edeceğim diyemez bir insan ve onun içinde şu sözü de unutmayalım ki el istikametü aynul kerame istikamet kerametin ta kendisidir İstikam keramet keramet değildir keramet nedir gerçek keramet bir insanın istikamet üzere olmasıdır bir insan eğer gerçekten taviz vermeden hakkın peşinde gidiyor her zor şartlarda ve her iyi şartlarda da haktan taviz vermeden yola devam ediyorsa, işte gerçek keramet sahibi, işte gerçek mümin, işte el öpülesi adam budur. Yoksa e, kimi zaman var, kimi zaman yok, düşe kalka, paldır küdür giden bir yaşam, bu yaşam doğru bir yaşam değildir değerli kardeşlerim. Son sözümüzde sahabelerin sözü olsun, Allah'ın sözü olsun. Sahabeler Birlikte bir ortamda oturdukları zaman ayrılacaklarında birlikte birbirlerine şu Süreyi Celile'yi Asır Suresini okur dağırlarmış ki Asır Suresi o kadar çok büyük anlamlar ifade ediyor ki bunu sakın ha birbirimizi hatırlatmadan gitmeyelim bu çok önemli diye birbirlerini hatırlatır öyle giderlermiş. Ne diyor allah Teala Asr suresinde... ...Bismillahirrahmanirrahim... ...vel asr... ...innel insânele fî khusr illa lezîne amenu ve amilûs salihati ...ve tevâsâhu bil hakki ...ve tevâsâhu bil sabr... ...asra yemin olsun ki... ...insanlık zararda ve ziyandadır... ...insanlık pişman haldedir... ...insanlık perişan olacaktır... allah Teala asra... ...zamana yemin ediyor... Bir asırlık süreye yemin ediyor ki insanların hepsi perişan diye. Amma diyor illerlediğine amenü şu dört sınıf insan kurtulacak. Perişan olmayacaklar. Kim bunlar? İman edenler. Önce iman. İmanla peki iş bitiyor mu? Hayır. İllerlediğine amenü iman eden ve amirus salihat. Sonra da salih amel işleyenler, iyilik yapanlar bu imanının gereğini yapanlar, iman ettim imanım kalbimde, ötesi yok diyenler değil, iman neyi gerektiriyorsa onu yapanlar, salih amel işleyenler bu amilus salihat ve tevasav bilhak üçüncü de kim? hakkı tavsiye edenler ben iman ettim, iman ettikten sonra kendi ibadetlerimi de yaptım bu yetmiyor, yani ne gerekiyor? ibadetlerimi yerine getirdikten sonra, salih amel işledikten sonra, bireysel görevlerimi yerine getirdikten sonra, üçüncü görevde hakkı tavsiye etmek, insanlara hakkı söylemek, yanlış yolda olan bir insanı ikaz etmek, yapma, dur demek, bunu hatırlatmak, üçüncü görevde bu. Bunu da yapan insanlar kurtuluyor mu? Bu da bitmiyor. Dördüncü olarak da sabrı tavsiye edenler kim sabrı tavsiye edenler bir insana bir insana hakkı söylediği gibi yani imana çağırdığı gibi yanlışlıklardan insanı engellediği gibi frenlediği gibi bir de sabra direnişe mevcut duruma nedir sabır sabır bir insanın ibadette devamlı olması bir insana ibadette devamlı olmasını öğütlüyorsa Başka günahlara karşı fren oluyorsa ve hak yolunda mücadelesine, istikametine devam ediyor. İşte bu dört işi birlikte yapan, iman eden, salih amel işleyen, insanlara hakkı söyleyen ve insanlara sabrı tavsiye eden bu dört sınıf insan kurtulmuş oluyor. Bunlar istikamet üzere olan insanlar oluyor. Sahabenin bu sözüyle de sohbetimizi noktalanmış olalım. Ve selamün aleykümüsselamün ve elhamdülillahi rabbil alemin.